Manastır. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım Merhabalar Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış programını dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Bir yayın dönemi boyunca devam eden Manastır'da Tarlabaşı Bulvarı'nın hemen arkasındaki Sakıza Caddesi üzerine konuşulanan bir 19. yüzyıl binası olan, 80'li yıllarda bir Ermeni Katolik Kız Okulu olma vasfını kaybeden ve 89 yılında içine giren film setleriyle birlikte sanatçılarla, fotoğrafçılarla, STK'larla birlikte bir bir arada yaşama ve üret eğitim mekanı olan 2000'li yılların başında boşaltılan ve şu anda tarlabaşı projesi kapsamında da erişime kamu erişimine kapalı olan manastır diye bildiğimiz ya da İstanbul Sanat Merkezi diye bildiğimiz binanın tarihini İlksel Mavi, Mavi Tuna ve Seçil Türkkan ve Bendeniz Yağmur Yıldırım'la birlikte kurcaladığımız, konuk aldığımız Yolu Oradan Geçmişleri programımızın bir yayın döneminin son programındayız. Ve manastırın manastır olmasını sağlayan tüm bu koşulları, İstanbul'un küreselleşmesini, 80'lerdeki ve 90'larda yaşadığı değişmeleri konuşmak için çok değerli konuğum Çağlar Keyder'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hızlı ve... Hızlı ve uzun bir girişten sonra aslında bu son programda özellikle çok istedik Çağlar Bey'le birlikte tekrar değerlendirmeyi. Manastır'ın aslında olduğu yerden Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunduğu yerden 300-400 metre ötede ya da bir 5 sene 10 sene önce ya da sonra olsaydı eğer bu bina Manastır diye bir bildiğimiz ya da şu anda bu programda konuştuğumuz yapının mümkün olmayacağından tanıkları da çok bahsetti. Buradaki konuklarımız da çok bahsetti. Çağlar Bey'le birlikte de ne olduğu da neler yaşandı İstanbul'un küreselleşmesinin çok ilginç dönem, dönem, farklı dönemleri yaşan 80 90'ların neler olduğu aslında konuşmak için çok önemsedik kendisini burada ağırlamayı konuğumuz olarak. Şimdi bir yandan seksen 89 yılında Tarlabaşı Bulvarı açıyor ve yolunda ya da İstanbul'da başka bir dönüşüm başlıyor. Bir yandan Saskia Sassen'in bildiğimiz anlamda küresel şehir kitabında bahsettiği gibi Uluslararası ulaşım ağlarına ya da uluslararası kültür kurumlarına ev sahipliği yapan küresel kentler ağına İstanbul'un girmeye başladığı 2000'li yıllara kadar farklı türden farklı küreselleşmeler yaşanıyor aslında. Evet, e, tabii bunu sadece küreselleşmeyle e, anlatmaya çalışmak zor. E, çünkü bir de orada hepimizin bildiği ve de muhtemelen İstanbul'un Türkiye'nin kültür hayatını... Çok yakından etkileyen 1980 darbesi var. 1980 darbesi çok yazıldığı üzerinde hakikaten Türkiye'deki fakat daha çok İstanbul'daki kültür hayatını tamamen değiştirdi. Eskiden çok daha politize olan, çok daha devlette yönelik olan bir yaşam anlatımı diyelim. Şimdi daha böyle o zaman yazılmış kitaplara, makalelere baktığımız zaman sanki insanların böyle farklı gruplara ayrışması farklı tribeların kabilelerin diyelim ortaya çıkması gibi bir durum gözükmeye başladı bu tabi bir şekilde mesela sanatçılara ayrı bir özellik tanıyordu kendilerini farklı Yaşam tarzıyla tanımlayan insanlara farklı özellikler tanımlıyordu. Yani bu eskiden çok daha biz onlar veyahut da elitler ve köylüler veyahut da İstanbul için işte eski İstanbullu seçkinler ve de sonradan gelenler gibi ayrışmalardan çok farklı bir dünya yarattı. Yani olayın kültürel haritası hiç e, eskiden bilindiği gibi bir harita değildi artık. Tabii bu bu direkt olarak doğrudan doğruya darbeye olan tepkilerle e, açıklanabilir. Fakat şöyle bir şey de söyleniyor darbe bir anlamda bir özgürleştirici bir şey oldu yani politikayı politikanın yapılmasını kısıtlayarak da politikanın bütün bütün diskuru domine etmesini önleyerek bir şekilde bir göresel gö, göreli olarak farklı bir takım şeylerin ortaya çıkmasını sağladı. Tabii bu aynı zamanda bir dediğiniz doğru bir dünya o o bağlamında da anlat anlatmak gerekiyor böyle bir şeyi dünya bağlamına baktığımız zaman da 1980 belki hakikaten bir dönüm noktası. Bildiğiniz gibi işte bu 1970'lerin bir krizinden söz etmek mümkün gelişmiş ülkeler açısından. Ve bu kriz sonucunda bir 1979'da işte Thatcher geliyor iktidara, 1980'de Reagan iktidara geliyor. Ve de onların öne sürdüğü bir işte neoliberal yeni bir denge söz konusu. Ve bu yeni neoliberal dengenin aslında ülkelerin kendi içlerinde... ...sürdürülmesi imkansız neredeyse. Dolayısıyla... E, ...neoliberal dengeyi anlatırken... Yani ...neoliberal dönüşümü anlatırken... ...bir yandan da küreselleşmeden söz etmek lazım. Çünkü sermayenin... E, ...küresel anlamda... E, ...dünyaya yayılması... ...ancak neoliberal düzenin... E, ...sürmesini e, sağlıyor. E, bu küreselleşme çerçevesinde... ...Türkiye'de tabii işin içine giriyor... ...yavaş yavaş... E, yavaş yavaş geliyor. derken tabii bunu bir doğrudan doğruya bilmem yatırımların çok yükseldiği veya da ticaretin birden patladığı bir durumdan söz etmek zor. Ama tabii Özal'ın çeşitli girişimleri bu tür yatırımlar, ticaret vesaire olaylarını imkan dahilinde kılıyor. Nitekim bütün o dönemde baktığınız zaman mesela Türkiye'ye yapılan Dışarıdan gelen yatırımlar bayağı yükseliyor. Yani yine de tabii hem benzer ülkelere nazaran az ama kendi içinde yükseliyor. Ticaret keza bunların çoğu Özal'ın aldığı tedbirlerle paranın konvertible olmasıyla anlaşılabilir şeyler. Bu arada tabii İstanbul açısından biraz daha spesifik baktığımız takdirde Dala'nın belediye reisliği 83'te başlayan ve bütün 80'lerde devam eden önemli bir merhale. Çünkü Dala'nın kafasında bayağı bir proje var. Yani İstanbul'u temizlemek gibi bir proje var. Ve de İstanbul'un özellikle tabii tarihi bölgelerini, tarihi yarım adayı, Ee, ...turistlere açmak... ...açabilmek... ...Halic'i temizlemek... E, ...bu işte Tarlabaşı Bulvarı... E, ...size söylediğiniz ...Tarlabaşı Bulvarı'nı açtığımız takdirde... Işte, bileyim, ...Taksim'de Harbiye'de kalan turistler... ...işte o sıralarda 80'lerde... ...inşa edilen bir sürü Beş Yıldızlı Otel var... ...hepsi bu tarafta... E, ...Tarlabaşı Bulvarı'ndan kolayca... ...geçecekler ve sonunda... ...Tarihi Yarımada'ya girecekler... ...ve Haliç'teki... E, Haliç'teki mezbeleyi görmeden direkt olarak Sultanahmet'e gidebilecekler vesaire gibi böyle bir proje. Bu, bu proje aslında çok da şey değil, çok da yabancı bir proje değil. Çünkü bu dönemde bütün bu kentlerin zaten bir sanayisizleşme olayı söz konusu. Ve kentler sanayisizleşince de tabii ortaya bir hizmet sektörünün çok patlaması gibi bir şey çıkıyor. Hizmet sektörünün patlaması da bir anlamda şehrin yani kentin satılması vasıtasıyla olan bir şey. Yani kent bir tüketim aracı olmaya başlıyor. Çünkü sanayisizleşme demek orta sınıfın kenti satın alması demek. Yani orta sınıf ise tabii harcama yapacak bir şekilde. O harcamayı da kentin iyi yerlerinde yapmak istiyor, lokantalarda yapmak istiyor. Sanat galerilerinde yapmak istiyor vesaire. Dolayısıyla yani şehrin bir tüketim malı olarak satılması ve de bunu bir küresel bağlamda yapmak, Dalan'ın bence bayağı düşünülmüş bir projesi. O nedenle 80'lerin çok önemi var İstanbul'un dönüşümü açısından. Ve de sizin özellikle ilgilendiğiniz konu yani manastırın belli bir fonksiyonuna ulaşması bununla tabi çok ilişkili. Evet tabi bir yandan 80'li yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi daha doğrusu 90'lı yıllarda hem kültür kurumları yine Saskia Sasse'nin bahsettiği bu küresel şehirler ağında yer alması için gereken tüm bu kültür kurumları uluslararası kültür kurumları açılmaya başlanıyor. Bir yandan Hı. yüksek sosyetenin dahi mesela uçaklarla gelip hafta sonunu geçirip geri gittiği, siz onu mesela yupi keyfinin Hüküm sürdüğü 80'li yıllardaki İstanbul gibi bir değişle bahsediyorsunuz. Bir yandan öyle bir İstanbul var. Bir yandan oteller açılmaya başlanıyor. Bir yandan yine Sase'nin küresel şehirlerde olmazsa olmaz diye nitelendirdiği medya ağı olması ya da transit ağı olmasının aslında çabaları o yıllarda başlıyor. Ve ilginç de bir yapılaşma başlıyor. Ve Dala'nın da Ayfer Bartu bunu çok güzel dillendirir. İktidara gelişi aslında İstanbul'da iktidara gelişi. ...geçmişinin hala şaşası sönmemiş olan ve 21. yüzyıla hazır olacak olan bir dünya şehri olarak parlaması bu geçmişte yatan... ...barıltısının gibi bir söylemle aslında başlıyor... ...ve bunun için Tarlabaşı Bulvarı da en önemli projelerinden biri... hani ...Hausman ya da Moses kadar gaddar olarak nitelendirilen aslında şu andaki projeleri... ...onun da bir parçası... ...fakat bir yandan, bir yandan İstanbul'da başka şeyler olmaya başlıyor... ...bu Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve onunla birlikte gelen başka göç dalgaları... ...başka gece kondular bir yandan başka bir ilerlemeye doğru gidiyor... ...şehirleşme hız kazanıyor... Evet yani şöyle söylenebilir tabii küreselleşme çok önemli bir gerçeklik ve de buna ayak uydurmaya çalışan bir sürü şehir var İstanbul'da bunlardan biri. Ee, bu ayak uydurma biraz e, irade de olan bir şey. Yani kendiliğinden e, işte bir takım e, büyük şirketlerin veyahut da büyük e, sermaye akımlarının İstanbul'u seçmesinden öteye bir de İstanbul'u bir şekilde sahneye çıkarmak ve e, biraz popolamak yani biraz e, cilalamak gerekiyor. E, bu... E, Bu e, olay içinde şöyle bir şey var. E, e, o dönemde İstanbul'un konumu e, gerek Balkanlarda gerek Orta Doğu'da gerekse de giderek e, Karadeniz çerçevesinde e, çok avantajlı bir bir yerde. E, biliyorsunuz Beyrut e, iç savaş e, yaşıyor 80'lerde. Bir yandan Balkanlarda. Zaten eski Sovyet bloku çerçevesinde böyle bir şehir söz konusu değil. Yani İstanbul'a rekabete girebilecek bir şehir. Ee, ve de e, e, İstanbul bundan faydalanabilecek bir konumda. Ama bu faydalanma olayı e, biraz e, yavaş oluyor. E, gerçi mesela 80'lerin 84'te 85'te birçok banka gelip İstanbul'a burada... E, Branş açıyorlar, şube açıyorlar. Bir takım farklı yatırımlar var. Daha çok böyle konutlarda, işte dediğim gibi otellerde vesaire. Özal'ın gene girişimiyle bayağı emek entansif bir takım malların ihracat potansiyeli yaratması söz konusu vesaire. Ama esas olarak İstanbul'da büyük e, ekonomik değişiklik bence Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle oluyor. Çünkü Sovyetler Birliği'nin çökmesi bir e, hızlı bir şekilde e, Sovyetler e, yani hem hem Rusya'da hem diğer e, bloğun diğer ülkelerinde yaşayan insanların bir tüketim açtığıını gösterebilmeleri anlamına geliyor ve bu tüketim olayı tabii çok e, ufak bütçelerle küçük bütçelerle yapılan bir şey dolayısıyla İstanbul bir an, bir, andan, bir anda bir anda Eski büyük bir böyle bir pazar olma niteliğine yeniden kavuşuyor çünkü insanlar geliyorlar ve buradan mal alıyorlar bulabildikleri paralarla ve biliyorsunuz bunun neticesinde bu bildiğimiz bavul ticareti ortaya çıkıyor. Bavul ticareti çok önemli bir şey çünkü nicelik olarak sanki Türkiye'nin bütün ihracatının neredeyse %10'u %15'i gibi bir şey hesaplanabiliyor. Fakat İstanbul için daha da önemli tabii çünkü İstanbul'da birdenbire binlerce ufak mağaza Ve bu ufak mağazaların e, siparişleri dolayısıyla hayatta kalabilen belki de daha fazla sayıda imarathane ortaya çıkıyor. Bunların çoğu tabii tekstil. E, ve de tabii İstanbul'un zaten bütün e, yani özellikle Haliç'in ve bir takım diğer e, sanayi yani fabrikaların e, temizlenmesinden sonra İstanbul'un ekonomisinin, yani üretim ekonomisinin, E, hizmetler hariç yani büyük bir kısmı bu tekstilden zaten oluşuyor. Dolayısıyla öyle bir e, de siz de söylediniz enformel bir e, küreselleşme söz konusu. Çünkü bu bu ticaret tamamen e, kağıtların dışında, bürokrasinin dışında oluşan ve de bürokrasinin göz yumduğu bir ticaret. E, bunun tabi bu e, Beyoğlu tarafına yani sanat e, piyasasına veyahut da, yolunda olup biten şeylere ne kadar etkisi var bu, bunu söylemek zor. Çok fazla etkisi olduğunu da tahmin etmiyorum doğrusu. Ama İstanbul'un bir kısmı için söz konusu. Esas önemli olan yani küreselleşmenin direkt olarak etkisi nerede diye sorarsanız İstanbul'un morfolojisi biraz değişmeye başlıyor. Çünkü bu yeni bankalar, bankaların getirdiği reklam ajentaları, Reklam ajantalarıyla beraber tabii bir takım avukatlar yani tam bu Sassin'in söz ettiği iş alemine yönelik hizmet sektörü oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Ve o dönemde şimdi o kadar farkında değiliz bunun. Çünkü biraz alıştık galiba. Fakat o dönemde Bu reklam ajantalarında ve özellikle de bankalarda çalışan insanların gelirleri birdenbire çok büyük bir şekilde yükselmeye başlıyor. Ve diğer <gülüyor> hizmet sektöründe yaşayan insanlara, memurlara, bilmem üniversite personeline vesaire nazaran kendilerini çok iyi durumda buluyorlar parasal olarak. Ve de bunun neticesinde de... Demin sözünü ettiğim yani kentin morfolojisinin değişmesi meselesi ee, genelde o zamana kadar e, olan e, işte ne bileyim biraz daha fazla parası olan manzaralı bir eve taşınır ama sonuçta semtinde çok değiştirmez şeklindeki durum değişmeye başlıyor. Çünkü bu insanlar e, farklı yerlerde oturmayı tercih ediyorlar ve İstanbul'un birçok yerinde bu villalar siteler vesaire gibi şeyler e, inşa edilmeye başlıyor. Ve yani şu andaki İstanbul'un bu e, rezidansiyel e, haritası o zaman şekillenmeye başlıyor 80'lerde. Tabii bir yandan şundan da söz edebilir miyiz? Bu Cihangir gibi, Galata gibi aslında göçlerle terk edilmiş ve başka bir sınıf tarafından yerleşilmiş olan bu kent içindeki kimi bölgelerde birdenbire... ...yüksek gelire kavuşan aslında yaratıcı sınıf ya da hizmet sektöründe çalışan... ...kişiler tarafından tekrar yerleşiliyor, rant değerleri yükseliyor... ...ya da İstanbul'un soylulaşmasını belki o zamanlarda ilk izlerini görmek mümkün olabilir mi? İlk izlerini görmek mümkün herhalde fakat bunu çok abartmamak lazım... ...çünkü o dönemde Cihangir mesela hala çok farklı şöhreti olan bir mahalleydi... ...Galata'da öyle pek bu işe girişen bir muhtenalaştırma e, girişimi pek ben hatırlamıyorum o dönemde. Yani hala Galata çok çökük bir e, yani çöküntü <gülüyor> bölgesi olarak düşünülebilir. E, ama ne bileyim mesela Kuzguncuk'ta, Arnavutköy'de yavaş yavaş belki bu takım, bu takım şeyler gözlenebiliyordu. O da 80'lerin sonunda 90'larda daha çok yani 80'lerin başında pek yok böyle bir şey. Fakat bence esas büyük farklılık eski İstanbul'a nazaran bu yeni villalar meselesi. Ve bu villaların giderek mesela Zeker, Zekeriya köyü yeni açılıyor bu sırada. Sarıyer'de bir takım o tür gelişmeler söz konusu. Beykoz tarafında henüz yok daha sonra orası. Ama böyle bir şey var yani bir kendimizi yalıtalım, sitelerde oturalım, villalarda bahçemiz olsun, belki de yüzme havuzumuz olsun şeklinde bir yeni zenginlik söz konusu. Gated Community diye tabir ettiğimiz kapalı evet. komüniteler ve bir yandan gece kondular... Birlikte yaşarken bir yandan tarla başında o dönemde manastırın sakin olmuş olanlar anlatıyor. İşte sokakta bir yandan Hortum Süleyman terör istirirdi. İşte karşı tarafta Manukya'nın çalışanların oturduğu lojman vardı. Her gün bir olay olurdu, olurdu vesaire gibi. Böyle bir ortamdayken İstanbul sizin bir başka dönüm noktası olarak nitelendirdiğiniz 94 seçimleri oluyor. Yavaş yavaş 90'lı yılların ortasına doğru geldiğimiz zaman. Böyle evet. bir ortamda ilk kez Refah Partisi aslında politik karışıklık ve kriz ortamında seçimleri kazanıyor. Ve siz bunu bir başka dönüm noktası olarak da nitelendiriyorsunuz. Dönüm noktası mı bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz Nurettin Sözen belediye reisi oluyor Dalan'dan sonra. Ve e, bu biraz geriye dönüş olarak düşünülebilir. Çünkü Nurettin Sözen çok daha e, Dalan öncesi dönemin ya da 1980 öncesi dönemin bu popülist e, politikalarına yakın bir e, bir, bir e, gidişat gösteriyor e, gece kondolara karşı işte gece yani esas esas kaynakları nereye aktaracağız meselesi e, sorun orada Dalan buna çok açık bir cevap vermişti Biz kaynakları e, şehri işte küresel e, tüketime hazırlamaya doğru aktaracağız şeklinde. E, Nurettin Sözen ise daha standart e, bir e, dağıtıcı yani gelir olayını ve de e, kentsel hizmetleri daha e, eşitleyici şekilde kullanmaya yönelik bir e, politika güttü. E, oysa biliyorsunuz 94'te e, Erdoğan e, belediye reisi Oldu o seçimlerde çok küçük bir oranda aslında yüzde yirmi beşin altındaydı sanıyorum. Ve de bu belediye reisliği sırasında karşısındaki rakiplerine nazaran çok daha fazla bu küresel şehir söylemini üstlendi. Ve de bunu tercih etti bunu söylemeye. Yani daha... Dala'nın Dala projesini takip etmeye e, bir anlamda e, söz verdi. E, bu yani 1994 sonrası e, çok da başarılı olma, olmadı muhtemelen. Çünkü e, dünyada, dünya ekonomisinde bu özellikle Türkiye gibi yerlere yapılan yatırımlar e, çerçevesinde eskisi kadar büyük bir e, talep yoktu. Fakat yani 90'larda tabii ki Türkiye'nin genelde küresel bağlarla ilişkisi çok daha güçlendi muhakkak ki. Ama bunu tamamen Erdoğan'ın projesi olarak görmek yanlış olur. Esas yani İstanbul'un esas küreselleşmesi herhalde çok büyük çapta 2000'lerin olayıdır. Yani 2000 ile 2010 arasındaki bir olaydır. E, yani İstanbul bayağı bir kendisini İşte dünya gazetelerinde, dünya dergilerinde bilmem işte dünya zenginlerinin, dünya yapilerinin bu sefer gelip vakit geçirdiği bir yer olarak bulmaya başladı ve tabi işte bildiğimiz festivaller sanatın özellikle ön plana çıkması sanatçıların kendilerine yakın diğer dünyadaki farklı sanatçılarla beraber çalışabilmeleri yani bir anlamda bir İstanbul'un kozmopolitleşmesine yönelik beraber proje yapmak, beraber çalışmak, beraber bir şeyler yapmak olayı 2000'lerde bence çok daha önemli kazandı. Çok teşekkürler sizinle birlikte İstanbul'un 80'li yıllardan 2000'li yıllara ve Avrupa Kültür Başkenti olmasının aslında eşiğindeyken ki zamanlarına bakmış olduk. Evet Sovyetler Birliği'nin dağılmasından En formel bir küreselleşmeyle, formal bir küreselleşme aslında nasıl geçtiği 2000'li yıllarda ya da nasıl bunun yapılandırılmış ya da sistematize edilmiş bir küreselleşme olduğuna dair aslında... İpucunu bu kısıtlı süremizde bize biraz verebildiğiniz için ben yani çok mutluyum. Hem manastır gibi bir yapının nasıl bir şehirde nasıl bir zamanda hangi şartlarda doğabildiğini nasıl ilerlediğini ve aslında kapatılırken İstanbul'un hangi İstanbul olduğuna dair de bize çok kıymetli ipuçları verdiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Çağlar Bey. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir projeymiş bu sizinki. Şimdi daha iyi anlıyorum. Çok teşekkürler. Çok sevgili Çağlar Keyderle birlikteydik. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış programının bu yayın dönemindeki son programını ikimiz birlikte kaydetmiş bulunduk. Teknik masada Ömer Şahin'le birlikte. İstanbul Sanat Merkezi ya da Manastır olarak bildiğimiz bir zamanlar Ermeni Katolik Kız Okulu olmuş olan bu bina. 19. yüzyılda inşa edilmiş olan bu bina. 1980'lerin başında nasıl bir İstanbul'dayken tarla başı tırnak içinde eğitime uygun olmayan bir bölge olduğu gerekçesiyle Nasıl bir İstanbul'da kapatıldı ve hemen bundan birkaç yıl sonra nasıl bir İstanbul'da keşfedildi filmlere, sanatçı atölyelerine, çeşitli çekimlere ya da fotoğraf atölyelerine, STK'lara ev sahipliği yaptı. Bunu aslında izlerini, ipuçlarını çok güzel yakalayabildik. Bir son söz olarak bunu konuşmayı da çok önemsemiştim. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Manastır ile ilgili bizimle paylaşmak istedikleriniz olur ise bize manastır.ism.saltonline.org isimli mail adresinden ulaşabilirsiniz. Geri dönüşlerinizi de bekleriz. Söylediğim gibi sevgili Çağlar Keyder ile birlikteydik bu son programında yayın döneminin. Ben Yağmur Yıldırım, Seçil Türkan ve İlksan Mavi Tuna diğer programcı arkadaşlarım adına da hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım